Hazreti Allah sormuş Hz. Musa peygambere. Ya Musa benim için ne yaptın demiş. İyi dinle. Ya Rabbi demiş. Namaz kıldım. Namazı sen kendin için kıldın demiş. Benim için niye gör? Neden kulubaziyim ben senin? Oruç tuttum. Cehenneme kalkandı. Zekat verdim. Kim aldı ki halen demiş. Hazretimize durmuş. Ya Rabbi. Öğret de onu yapayım. Benim için seveceksin. Benim için geleceksin. Hubu filah, guzu filah. Hubu filah, guzu İki. İhlas ve ebalizm yaptığını. Hep ihlas. Allah için şey yapacaksın daima. Daima. Her şeyi öyle.